Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, çevre koruma harcamalarının bütçe harcamalarındaki payı ve bunun dağılımı o ülkenin ekolojik sorunlar konusundaki hassasiyetinin bir göstergesi olarak görülebilir. Yeşil Sol Parti tarafından hazırlanan 2022 yılı Merkez Yönetim Bütçe Tasarısının Ekolojik Açıdan Değerlendirme Raporu'nda Ülkemizde var olan 16 bakanlık içinde bütçeden en az pay alan bakanlık Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. 2021 yılı bütçesinde sürdürülebilir çevre ve iklim değişikliği programı kapsamında bakanlığa ayrılan tahsisat 1824 milyon lira. 2022 yılı bütçesinde bu programa ayrılan tahsisat ise 2652 milyon lira. Aslında 828 milyonluk çok küçük bir artışla bakanlığın adının değiştirilmesine paralel uygulamaların gerçekleştirilmesi sağlanamayacak. Bu bakanlık adının değiştirilmesi dışında değişen bir durum olmadığının önemli kanıtlarından biri. İklim değişikliklerinin yaratacağı çevre felaketlerinin giderek daha fazla yaşanması beklenirken, bu konuda yeterli ödeneğin ayrılmıyor olması önemli bir eksiklik. Türkiye'nin hedeflerinin saptanmasında zengin ülkelerin performansı da kullanılabilir. Ama ülkemiz mevcut durumunun değerlendirilmesi önce dengi memleketlerle karşılaştırılarak yapılmalı. Türkiye ile ilgili verilere baktığımızda toplam bütçe harcamalarının çevre korumasına giden payının büyük bir bölümünün atık ve atık su yönetimine gittiğini görüyoruz. Atık ve atık su yönetimi harcamaları zorunda harcamalar. Çevre kirliliğini önlemek için atık su arıtma tesisi kurmak zorunda kalmamız gibi. Dolayısıyla bu harcamalar o ülkenin çevre konusundaki hassasiyetini göstermez mecburen yapılan harcamalar. Bütçe harcamaları içinde çevre koruma harcamalarının payı ekolojik sorunlarla mücadelenin en önemli unsuru sayılmaz. Mesela şirketlerin karbon salımı ve diğer çevreyi kirleten faaliyetlerinin nasıl düzenlendiği yani bu konudaki yasal çerçeve daha önemli. Bununla birlikte çevre koruma harcamalarının bütçe harcamalarındaki payı ve bunun dağılımı o ülkenin ekolojik sorunlar konusundaki hassasiyetinin bir göstergesi olarak görülebilir. Dolayısıyla da anlamlı. Nitekim Türkiye Yale Üniversitesi tarafından düzenlenen çevre performans endeksinde 180 ülke arasında 108. sırada yer alıyor diyor. Evet, Baya kötü bir konumlanma bu konuya çok daha fazla bütçe ayrılması gerekiyor. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Christian Aid tarafından yayınlanan Counting the Cost 2021, A Year of Climate yani 2021'in maliyeti bir iklim yılı isimli yeni rapor bu yıl gerçekleşen en yıkıcı 15 iklim felaketini tanımlamış. Bu yıl gerçekleşen aşırı hava olaylarının 10 tanesi 1,5 milyar doları aşkın maliyet yaratmış. Belirlenen bu maliyet sigorta kapsamındaki finansal kayıplardan yapılan varsayımlara dayanıyor. Başka bir değişiklik gerçekleşen finansal maliyetin bu rakamdan çok daha yüksek olması olası. Bu felaketler arasında Ağustos ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde 95 kişinin hayatını kaybettiği 65 milyar dolarlık maliyet yaratan ida kasırgası var. Temmuz ayında bu sefer Avrupa'da 240 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde ise 43 milyar dolarlık kasar oluştu. Çin'de Henan eyaletindeki sel felaketinde ise 320 kişi yaşamını yitirdi ve 1 milyonu aşkın kişi göç etmek zorunda kaldı. 17,5 milyar dolarlık da bir yıkıma yol açtı. Rapor daha zengin ülkelerin daha yüksek mülk değerlerine sahip olmaları ve sigortalamayı karşılayabilmeleri nedeniyle daha yüksek çıkan finansal maliyetlere odaklanmış. Buna karşın 2021 yılında gerçekleşen en yıkıcı aş aşırı hava olaylarının birçoğunun iklim değişikliğine katkısı sınırlı olan yoksul ülkelerde yaşandığını unutmamak lazım. Gerçekleşen felaketler yarattığı finansal maliyetin yanı sıra gıda güvenliğinde de yarattığı riskler, kuraklık, kitlesel göçler ve can kayıplarına neden oluyor. En yüksek maliyetli 10 aşırı hava olayından 4'ünün gerçekleştiği Asya'da sel ve tayfunların toplam maliyeti 24 milyar doları buldu. Ancak aşırı hava koşullarının etkisi tüm dünyada hissedildi. İklim değişikliğinin yarattığı bu ölçekteki tahrivatın Emisyon azaltımı kapsamında bir önlem alınmaması durumunda devam edecek olmasıysa endişe yaratıyor. Bir büyük sigorta şirketi 2021'de dünya genelinde gerçekleşen doğal felaketlerin sigorta kapsamındaki 100 milyar doları aşkın kayıp eşiğini 6. kez aştığına dikkat çekiyor. Altısı da 2011'den bu yana gerçekleşirken 2021 yılı son 5 yıl içerisinde 100 milyar eşiğini aşan 4. yıl oluyor. Bu aşırı olaylar, somut iklim eylemine duyulan ihtiyacı ortaya koyuyor. Paris anlaşmasında belirlenen ve küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi ne 1,5 bir buçuk santigratla sınırlandırma hedefine karşın Glasgow'da gerçekleştirilen 26. Taraflar Toplantısının sonuçları bu hedefe ulaşmak için yeterli görünmüyor. Bu nedenle acilen harekete geçilmesi lazım. 2022 yılının iklim değişikliği etkilerine karşı en kırılgan ülkelere finansal destek sağlama yolunda adım atılması özellikle de en yoksul ülkelerin iklim değişikliği sonucu kalıcı kayıp ve hasarları karşılamak üzere bir fon oluşturulması gerekiyor. İklim krizi ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri